Markos 5. Bölüm Gölün karşı yakasına, Gerasalıların memleketine vardılar. İsa tekneden iner inmez, kötü ruha tutulmuş bir adam, mezarlık mağaralardan çıkıp onu karşıladı. Mezarların içinde yaşayan bu adamı artık kimse zincirle bile bağlı tutamıyordu. Birçok kez zincir ve kösteklerle bağlandığı halde, zincirleri koparmış, köstekleri parçalamıştı. Hiç kimse onunla başa çıkamıyordu. Gece gündüz mezarlarda, dağlarda bağırıp duruyor, kendini taşlarla yaralıyordu. Uzaktan İsa'yı görünce koşup geldi. Onun önünde yere kapandı. Yüksek sesle haykırarak: "Ey insan, yüce Tanrı'nın oğlu, benden ne istiyorsun? Bana güçsüzce yalvarırım. Bana işkence etme." dedi. Çünkü İsa Ey kötü ruh! Adamın içinden çık! Demişti. Sonra İsa adama Adın ne? Diye sordu. Adım Tümen. Çünkü sayımız çok. Dedi. Ruhları o bölgeden çıkarmaması için İsa'ya yalvarıp yakardı. Orada dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Kötü ruhlar İsa'ya Bizi şu domuzlara gönder. ''Onlara girelim. diye yalvardılar. İsa'nın izin vermesi üzerine kötü ruhlar adamdan çıkıp domuzların içine girdiler. Yaklaşık 2000 domuzdan oluşan sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Halk olup biteni görmeye çıktı. İsa'nın yanına geldiklerinde önceleri bir tümencine tutulan adamı giyinmiş... Aklı başına gelmiş, oturmuş görünce korktular. Olayı görenler, cinli adama olanları ve domuzların başına gelenleri halka anlattılar. Bunun üzerine halk, bölgelerinden ayrılması için İsa'ya yalvarmaya başladı. İsa tekneye binerken, önceleri cinli olan adam ona ''Seninle giy.'' diye yalvardı. Ama İsa adama izin vermedi. Ona ''Evine.'' ''Yakınlarının yanına dön.'' dedi. ''Rabbin senin için neler yaptığını, sana nasıl merhamet ettiğini onlara anlat.'' Adam da gitti, İsa'nın kendisi için neler yaptığını Dekapolis'te duyurmaya başladı. Anlattıklarına herkes şaşıp kalıyordu. İsa tekneyle karşı yakaya dönünce, çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Kendisi gölün kıyısında duruyordu. Bu sırada Havra yöneticilerinden Yayır adında biri geldi. İsa'yı görünce ayaklarına kafandı. Küçük kızım can çekişiyor. Gelip ellerini onun üzerine koy da kurtulsun, yaşasın. Diye yalvardı. İsa adamla birlikte gitti. Büyük bir kalabalık da ardından gidiyor, onu sıkıştırıyordu. Orada 12 yıldır kanaması olan bir kadın vardı. Birçok hekimin elinden çok çekmiş, varını yoğunu harcamış... Ama iyileşeceğine daha da kötüleşmişti. Kadın İsa hakkında anlatılanları duymuştu. Bu nedenle kalabalıkta onun arkasından gelip giysisine dokundu. İçinden ''Giysilerine bir dokunsam kurtulurum.'' diyordu. O anda kanaması kesiliverdi. Kadın bedeninin derinliğinde acıdan kurtulduğunu hissetti. İsa ise kendisinden bir gücün akıp gittiğini hemen anladı. Kalabalığın ortasında dönüp ''İsilerime kim dokundu?'' diye sordu. Öğrencileri ona ''Seni sıkıştıran kalabalığı görüyorsun. Nasıl oluyor da bana kim dokundu?'' diye soruyorsun. Dediler. İsa kendisine dokunanı görmek için çevresine bakındı. Kadın da kendisindeki değişikliği biliyordu. Korkuyla titreyerek geldi. İsa'nın ayaklarına kapandı ve ona bütün gerçeği anlattı. İsa ona ''Kızım'' dedi. ''İmanın seni kurtardı. Esenlikle git. Acıların son bulsun.'' İsa daha konuşurken Havra yöneticisinin evinden adamlar geldi. Yöneticiye ''Kızın öldü'' dediler. ''Öğretmeni neden hala rahatsız ediyorsun?'' İsa bu sözleri aldırmadan Havra yöneticisine ''Korkma, yalnız iman et'' dedi. İsa, Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'dan başka hiç kimsenin kendisiyle birlikte gitmesine izin vermedi. Havra yöneticisinin evine vardıklarında İsa, acı acı ağlayıp feryat eden gürültülü bir kalabalıkla karşılaştı. İçeri girerek onlara, ''Niye gürültü edip ağlıyorsunuz?'' dedi. ''Çocuk ölmedi, uyuyor.'' Onlar ise kendisiyle alay ettiler.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 bunu kimse bilmesin diyerek onları sıkı sıkıya uyardı ve kıza yemek verilmesini buyurdu.